...muhasebe mali müşavirlik işlemlerini yürüten... ...serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Radyo Havan'da... ...Z raporunda... ...ben ve radyomuz yayın görevlisi... ...deniz arkadaşımla birlikte... ...hepinize iyi bir gün diliyoruz. Nisan ayının... ...son programında birlikteyiz. Bugünkü programımızda... ...alışıda gelmiş olduğu üzere... ...takip eden ayın... ...mali ve sosyal güvenlik takvimine... ...bilgi vereceğiz. Daha sonra... 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu üzerinde çok durduk. 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 10 küsür sene tartışıldı. 2011'nin Şubatında resmî gazetede yayınlandı. Bir kısım maddeleri Temmuz'da, bir kısım maddeleri 2012 Ocak, 2012 Temmuz ve 2013 ve 2014'te olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu yasayla E, so, e, Türk Hücayet Kanunu'nda 6455 sayılı ka torba yasa denilen kanunla torba kanun diye tabir edilen kanunla 11 Nisan 2013'te bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler 11 Nisan 2013 tarihli resmi gazetenin 28615 sayılı e, sayısında yayınlandı. Bunlar üzerine değineceğiz ve kısa kısa bilgilerle programımızı tamamlayacağız. Mayıs ayı bilindiği üzere 2013'ün birinci dönemi diye tabir edilen Ocak, Şubat, Mart dönemi geçici vergilerinin ve ilgili vergi dairelerine verilmiş olduğu verilici aydır. 14 Mayıs 2013 geçici vergi beyannamelerinin vergi dairesine verilip taakkuklarının alınması 17 Mayıs 2013 ise bu geçici vergi beyannamelerine ait Tavuk eden vergilerin ilgili vergi dairesine ödenmesi. 23 Mayıs 2013, Nisan 2013 dönemine ait Muhtasar Beyanlamenin ilgili vergi dairesine verilmesi. Yine aynı şekilde 23 Mayıs 2013, Nisan dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin oluşturan bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi. 24 Mayıs 2013 Cuma, Katma değer vergisi yani Nisan 2013 dönemi katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi 27 Mayıs 2013 Pazartesi Nisan dönemi muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin ödemelerinin yapılmasıyla ilgili son tarih nihayetinde 31 Mayıs 2013 Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerle ilgili prim bedellerinin ödemelerinin yapılmasıyla ilgili son gün olduğunu Ve 31 Mayıs 2013 yine belediyelerle ilgili olarak özellikle iş yerlerinin emlak, ve emlak vergilerinin ve çevre temizlik vergilerinin belediyelere ödemelerinin yapılmasıyla ilgili birinci taksit olduğunu söyleyelim. Özellikle iş yeri dememizdeki neden çevre temizlik vergileri bilindiği üzere iş yerleri üzerinden veriliyor. Meskenlerde ise bu kullanılmış olan su bedeli içerisine e, dahil edildiği için meskenler için ayrıca çevre temizlik vergisi ver, e, e, beğen ve ödemesi söz konusu değil söylediğim gibi su bedellerinin içerisine yedirilmiş şekilde ya da su faturalarının içerisinde çevre te temizlik vergisi maliyetinin de dahil olduğunu anlatmış olalım. Sevgili dostlar 6455 sayılı Torba yasa 11 Nisan 2013 tarihli 28.615 sayılı resmi gazetede yayınlandığından bahsetmiştik. Bu torba yasada birçok değişiklikler olduğunu vergi kanunlarıyla ilgili zaten torba yasa demesinin, denmesinin mantığı birçok kanunu ne yapıyor ilgilendiriyor ya da birçok kanundaki değişikliği de içeriyor. Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 10 küsur yıl e, kamuoyunda tartışıldı. 2011 Şubat'ında resmi gazetede yayınlandığından bahsetmiştik. 2012'de e, uygulamaya geçtiğini e, 1 Temmuz itibariyle bir kısım maddelerin 2013'te 1 Ocak'ta, bir kısım maddelerin 2013 Temmuz'da, bir kısım maddelerin de 2014'te uygulamaya geçeceğinden bahsetmiştik. Bu yasa çıktıktan sonra bir başka yasayla değişikliğe uğradı. Son olarak... 11 Nisan 2013'te 28.615 sayılı resmi gazetede yasanın 5 maddesinde değişiklik yapıldı. Bunlardan çok fazla meslek mensuplarını ilgilendiren 2 madde üzerinde özellikle duracağız ama tamamıyla ilgili bilgi vereceğiz. 11 Nisan 2013 tarihinde 28.615 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6.455 sayılı kanun 78. maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesi değiştirilmiştir. Geçmiş programlarımızda bundan bahsettik. YMİ defterinin ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının yapılmasının yasada zorunlu olduğunu, bu yıl için özellikle 2012 yılı YMİ defteri ve 2012 yılı karar defterinin kapanış ile ilgili özel düzenleme yapıldığını, YMİ defteri kapanış tasdiğinin, tasd tasd tasd Tekrar ediyorum 2012 yılı YME defterinin kapanış tasarlarının 30 Haziran 2013 tarihinde yapılabileceğini yapılmasının zorunlu olduğunu yine yönetim kurulu karar defterinin de 31 Mart'ta kapanış tasiyenin yapılmasının zorunlu olduğundan bahsetmiştik altını çizerek bir kez daha inlemek istiyorum bu düzenleme yalnızca bu yıla ait bir düzenlemedir peki Gelecek yıllarda ne olacaktır? Gelecek yıllarda yemeği defterinin kapanış tasdığı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdığı ise izleyen faaliyet döneminin ocak ayının sonuna kadar notere yaptırılır şeklinde düzenleme yapılmıştır. Tekrar ediyorum yemeği defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin takip eden ay içerisinde yani Ocak ayı içerisinde yapılır. Burada bir bilgi daha vermekte de, yine demekte de fayda var. Yine bildiğiniz üzere ne yapılıyordu? İzleyen ayın içerisinde yani takvim yılını izleyen ayın içerisinde bizim öteden beri yap, devam eden defterimizin devam tasliğinin yapıldığı aydı. Bunu da bu şekilde Bahsetmiş olalım. Peki sevgili dostlar. Bu 6.202 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesinde yine bir değişiklik yapıldı. Değişiklik demeyelim de 5. E, fıkra ile 5. fıkra eklendi. Burada kısaca ondan bahsedelim. Eklenen ne oldu diye ilgi çeken dinleyicilerimiz açısından devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişiliklerinin pay sahibi olduğu şirketlerde sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üye sayısı 2'den fazla olan şirketlerde, üyelerin tamamının aynı kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla, dikkat edelim buna, yönetim kurulu üye sayısı 2'den fazla olan şirketlerde, Üyelerin tamamının aynı tüzel, kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi yönetim kuruluna seçilebilir. Yani X e, kamu tüzel kişisini temsilen aynı kişiler olmamak koşuluyla diyelim yönetim kurulu üye sayısı 5 kişi ise X kamu tüzel kişisini temsilen Ahmet Mehmet eee Ayşe, Fatma olabilir. Tamamı aynı tüzel kişiden olamaz. Bu ilave geldi. Bundan bahsedelim. Bir başka ilave yine 6002 sayılı 300, e, Türk Ticaret Kanunu 397. maddesine iki fıkra eklendi. 5 ve 6. fıkra. Burada kısaca kooperatiflerle ilgili bir düzenlemedir. Meslek mensuplarına bunu hatırlatalım. Üst birlik kuruluşlarının denetimiyle yöneliktir. 6102 sayılı kanunun 397. maddesine iki fıkra eklenmiştir. 5 ve 6. fıkralar. Yani bahsettiğimiz torba yasanın 80. maddesiyle bu düzenleme yapılmıştır sevgili dostlar. Buna da bu şekilde bahsedelim. İki düzenleme ile beraber bu kısmı tamamlamış olacağız. Bir başka düzenleme sevgili dostlar. 400. maddede yapılan düzenlemedir. 81. maddeyle ona da bahsedelim. 400. madde bildiğiniz üzere e, denetimle ilgili bir maddedir. Çok tartışılan bir maddedir. Bu maddede şu şekilde bir e, düzenleme yapılmıştır. Bunu bahsedelim yine meslek mensuplarını ilgilendiren bir madde. İki e, cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi. Çok kısa bir cümle. Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye... Ve bu fırkada belirtilen süreleri kısaltmaya yetkilidir. Yani 400. madde özellikle bunu e, denetçi olabilecek kişileri kapsar. Denetçi olabilecek kişilerle ilgili bir takım düzenlemeler getirmiştir. Ve bu düzenlemelerde de kamu gözetim kurulunun yetkilendirilmesiyle ilgilidir. Yine çok teknik ayrıntıya girmeden özellikle bunun e, meslek mensuplarını ilgilendiren e, bir madde olduğunu ve bu ilgilendiren maddeyle de Bu meslek mensuplarına hatırlatma olalım. Bir başka e, torbayası da yapılan son değişiklik 6, 635. maddededir. Sevgili dostlar şimdi bu 635. madde burası da önemli limited şirketleriyle ilgili bir şeydir sona ermeyidir. Burada şöyle bir düzenleme yapılmıştır yani limited şirketle anonim şirket esasen ikisi de sermaye şirketidir fakat yaygın olarak anonim şirket limited şirket ayrımı ülkemizde vardır ve sermaye şirketlerinin sayısal olarak adet olarak çoğunluğu anonim şir şirketliği limited şirkettir. Burada anonim şirketin dışında kalan e, şirketler ibaresi kullanılmıştır. Yani hem e, anonim şirketin belirli büyüklüğünün dışında kalan firmaları hem de limited şirketleri kapsayıcı düzenleme yapılmıştır. Sevgili dostlar Bu bütün bunları söyledikten sonra bu programımızda özellikle ara vermeden programımızı tamamlayacağız çünkü biraz e, yoğun bir gündemde birçok şeyi e, belirtmek için sevgili dostlar e, geçen programlarda özellikle üzerinde durduğumuz iki soru e, soruldu ve bunu ezacı dostlarımız bize çok sormaktalar. bu konunun üzerinde tekrar durmak istiyoruz ezacılık yasasında Özellikle bir ibare vardır. Bu ibareyi okumak istiyorum. Ve ondan sonra da bize sorulan soruya yanıt vermek istiyoruz. Sevgili dostlar, ezacılık kanunu bildiğiniz, bildiğiniz üzere e, 1983 yılında bir değişikliğe uğramıştır. Yani 50'li yıllarda olan e, 6.643 sayılı ezacılık e, meslek esası 16 Mayıs 1983'te 69'a birinci madde e, değiştirilmiş ve aynı şekilde dediğim gibi kabul 8 Ocak 1985'te işte kabul edilmiştir. Bu maddenin e, bizi ilgilendiren yani soruyla ilgilendiren kısmını şöyle e, söylemek isterim. Eczacı odalarına kayıtlı eczacılar burayı çok uzun uzun okumayacağım. Yani ezacılık faaliyetinde bulunacaklar eczacı odalarına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar. Bunu, bu şekilde söyleniyor ve ondan sonra devam ediyor. Eczacı odalarına kayıtlı eczacılar diğer kanunlarla kurulmuş odalara kaydolmaya zorunlu değillerdir. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Sevgili dostlar, eczacı dostlarımız çeşitli e, kredi başvurularında bulunuyorlar. Bu koskep kredisi oluyor veya benzer krediler ya da çeşitli avantajlar içeren krediler. Kredi veren kurumlar, burası çok önemli... Ezacı dostlarımızdan çeşitli belgelerin yanında sicil numarası da istiyor. Bu sicil, ticaret sicil numarası talebi olabileceği gibi özellikle koskep kredilerinde bunun altını çizerek belirtelim. Bu durumda ezacı dostlarımız bize şu soruyu soruyor. Biz ezacılar herhangi bir odaya kaydolmamız zorunlu mudur? Bunu şöyle ifade ediyorum. Burada da bağlayıcı olması anlamında bir kez daha inleyelim. Meslek yasasıyla eczacılar eczacı odasına kayıt olmak zorundadır. Yani bu prosedürü yapmak zorundadır ki eczacılık faaliyetini sürdürebilsin. Veya soruyu değiştirerek şöyle söyleyelim. Her eczacılık fakültesini bitiren eczacıdır. Ama her eczacı odaya uyu olmak zorunda değildir. Örneğin bir kamu kurumunda yönetici olarak çalışıyorsa yani eczacılık sıfatını ya da bir özel sektörde eczacılık sıfatını ...kullanarak çalışmıyorsa... bunlar ne demek istiyoruz? Sorumlu müdür, mesul müdür... ...şeklinde çalışmıyorsa... ...ezacılık sıfatını... E, ...kullanarak çalışmak zorunda değildir denir. Örnek... ...ezacılık fatosunu, e, fakültesini bitiren... ...ezacı arkadaşımız, dostumuz... ...bir kimya şirketinde... E, ...herhangi bir departman... ...müdürü, yöneticisi olarak... ...çalışabilir... Yine bir başka şirkette farklı pozisyonlarda çalışabilir. Yani eczacılık sıfatını kullanarak çalışmak zorunda değil. Onunla ilgili bir karar ve atama mekanizmalarını sürdürmek zorunda değil. Dolayısıyla bu eczacı dostumuzun eczacı odasına tabii ki gönül hepsinin üye olmasını ister meslek savunulması anlamında. Fakat üye olma zorunluluğu yoktur. Fakat bir eczacı serbest eczane açmak durumunda olur ise yine keza bir eczacı... Depoda, sağlık kuruluşlarında ya da ilaç sektöründe mesul müdür, sorumlu müdür olarak çalışacaksa mutlak suretli ezdacı odasında üye olmak zorundadır. Ve burada atama ve karar me mekanizmaları bu sıfatla kullanılmak zorundadır. Bu ezdacı dostlarımız serbest ezdacılar gibi odaya üye olmak zorundadırlar. Peki bize daha çok soruyu yönelten serbest ezdacı dostumuza yönelik yanıtlamaya çalışalım. Serbest eczanesi ABC bir semtte veya e, ilin çeşitli yerlerinde faaliyet sürdürebilir. Herhangi bir e, COSCEP kredisi ya da herhangi bir kredi kullanıldığında veya başka gerekçelerle kendisinden istenilen evraklar içerisinde oda üyeliği belgesi istenilebileceği gibi ticaret sicille ilgili yani ünvan, isim ve benzeri E, tescil şartlarını içeren üyelik gibi üyelik istenebilir. Bu normal midir? Normaldir ya da değildir tartışma konusu yapmayız. Ama bu yasaldır. Çünkü veren kuruluş bunu istiyordur. Oraya üye olacaktır. Bu eczacılık odasına üye olma anlamındaki ne engeldir ne belirleyici parametredir. Peki bize buradan hareketle sorulan soruyla ilgili şey yapalım. Eczacılar yani Ticaret ünvanında keza bunun da önümüzdeki yılda uygulamaya konulacak bir düzenleme olduğunu yani 1, -1 2010 Türk Ticaret Kanunun madde 12 uygulama kanunun madde 12 ile ilgili bunun olduğunu söyleyelim 1, -1 2014'te 2014 de yürürlüğe girecektir. Bir eczane işletmesi sicil yani tacirin sicil numarası ünvanı işletme adı ve benzeri kullanmak zorunda mıdır? Burada bahsedilen ticaret ünvanı ticare işletmesi ezacılık sicil numarası ile ilgili bir süreç değildir. Bu farklı bir süreçtir. 1 -1 2014'te bu tür meslek örgütlerinin tamamına yani baro, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, diş hekimleri ve benzerleri için aynı sorun o da sicil numaraları eşittir. Ticaret sicil numarası olmadığından ayrı bir üyelik söz konusu mudur? Tartışması gelmektedir. Biz ezacılık E, sicil numarasıyla kast edilenin Tacir'in sicil numarası olarak Kast edilenle aynı şey olmadığını Düşünüyoruz bizim gibi kamuoyunda Yaygın bir kesim bu şekilde düşünüyor Tacir'in sicil numarası Ticaret siciline kayıt numarasıdır Yani Eczacı Odası'na Kayıt üye kayıt numarası Değildir Bu bilgiler ışığında Radyo Havan'da Z raporunun Sonuna geldik sevgili dostlar Bu programı ara vermeden Tamamladık Ben ve odamız rahim, yayın görevlisi Deniz arkadaşımla birlikte Nisan'ın son günlerinde güzel bir İstanbul gününde, bir bahar gününde hepinize iyi günler diliyoruz. Dostça kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş